Elhamdülillahi Rabbil al-âlamîn. Ve salât ve selaya ala ışrâf el-ânbiyâi ve el-mursâlin. Nabiye mûhammad ve ala âlihi ve çapbhihi âjmaâin. Allâhumma salli ve slem ve bârek ala ala Rabbimiz Allah subhanahu wa Taala ya sonsuz hamd olsun. Salat ve selam, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına uyanlara olsun. Rabbimiz Allah tebareke ve teala'ya sonsuz hamdolsun. Yine bu mübarek mecliste bizleri, yaratılış sebebimiz olan, bu dünyaya gönderilme sebebimiz olan, dinimizi, dinimizin özü esası olan tevhidi öğrenmek için bir araya getirdi. Rabbimiz Allah subhanehu ve teala'ya hamdolsun, onun dinini, bize gönderdiği tevhidi ve bu tevhidin aksi olan şirki öğrenmek için bizleri bu mecliste topladı. Yoksa bizler eğer Rabbimiz bizi buna muvaffak etmeseydi, o bizi buna hidayet etmeseydi, kendi kendimize buna gücümüz yetmezdi. Kendi başımıza bunu yapamazdık. Rabbimize hamdolsun. <gülüyor> Rabbimiz meclisimizi mübarek kılsın. Aramızdan hiç kimseyi bu meclisin bereketinden mahrum eylemesin. Yaradılış sebebimiz olan, dünyaya gelme sebebimiz olan, nefes alıp vermemizin sebebi olan, iki ayaklarımızın üzerinde durmamızın sebebi olan dinimizi ve dinimizin özü olan tevhidi öğrenmek için buraya toplandık. Tevhidi öğrendiğimiz bu derslerde her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla daha iyi ortaya çıkar. Prensibinden, ilkesinden hareketle tevhidin hakikatini, rükünlerini, şartlarını, onu bozan şeyleri öğrendikten sonra tevhidi Tevhidin ne olduğunu öğrenmede bir kilometre taşı sayılacak önemli bir meseleyi öğrenmek üzereyiz. Her şeyi zıttıyla bilinir, her şeyi zıttıyla kayimdir dedik ya. Tevhid de tevhid de zıttı olan şirk bilindiği zaman mahiyeti hakikati daha iyi ortaya çıkar. Yani tevhidi öğrenmede, tevhidin hakikatini kavramada önemli yol, yol ayrımlarından bir tanesi de şirkin ne olduğunu öğrenilmesidir. Çünkü her şey Tersiyle bilinebilir. Her şeyi zıttı ile bilinebilir. Şirk kavranırsa o zaman gerçekten tevhid daha iyi kavranılmış olur. Şirkin ne olduğunun kavranılmasında, öğrenilmesinde yine bu konuda inşallah ehl Sünnet ve Cemaat alimlerinin yazdıkları risaleler, eserler arasında en özet ve en kapsamlı bir risale seçtik. En özet, çok kısa bir risale, birkaç sayfa. Ama en kapsamlı, inşallah... Öncelikli olarak şirkin ne olduğunun öğrenilmesinde bir kilometre taşı bu Risale. Şirkin ne olduğunun öğrenilmesinde böyle olunca dolayısıyla tevhidin ne olduğunun öğrenilmesinde de çok önemli bir basamak. Çünkü tevhid ancak neyden sonra kavranılabilir daha iyi bir şekilde? Şirk, öğrenildikten kavranıldıktan sonra. Geçen dersimizde bu Risale'ye bir mukaddeme yaptık. Bu Risale, El-Kavaid, el arba el dört prensip Şirkin ne olduğunun öğrenilmesinde, anlaşılmasında dört temel mesele. İnşallah bir kimse bu dört temel meseleyi düzgün kavrar, anlar, öğrenirse şirkin hakikatini anlamış kavramış olur. Şirkin hakikatini anlamış kavramış olursa inşallah tevhidi anlamada, tevhidi fehmetmede, idrak etmede büyük bir yol almış demektir. Bu Risale'ye başladık geçenki dersimizde. Şimdi kaldığımız yerden buna devam edeceğiz. Risalenin giriş kısmında Müellif Rahimehullah'ın duasından bahsettik. Ardından اِعْلَمْ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِتَاعَةِهِ Bil ki Allah seni kendisine hidayete irşad etsin. Kendisine itaat etmeye götürsün, ulaştırsın diye dua ettikten sonra اَنَّ الْحَن۪يف۪يَّةَ مِلَّةَ İbrahim, İbrahim'in milleti olan haniflik, İbrahim'in dini olan haniflik اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ مُخْلِسًا Dini Allah'a halis kılarak sadece ona ibadet etmendir. İbrahim'in dini, İbrahim'in milleti olan haniflik, dini, ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak ona ibadet etmendir. Geçenki dersimizde İbrahim'in dini, İbrahim'in milleti olan hanifliğin ne olduğunu anlattık değil mi? Hanif ne demekti hanif? Hanif meyleden, yani şirkten, tevhide meyleden, Allah'ın dışındaki her bir ilahtan Allah'a meyleden, bütün masiyetlerden, günahlardan Allah'a itaate yönelen meyleden demek. İbrahim'in dini olan haniflik. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamı hanif olmasıyla övüyorduk inna kana lillahi hanifan ولم yekun Allah'a itaatte, Allah'a ibadette devamlı olan hanif bir önder, hanif bir imam idi ve müşriklerden değil. Rabbimiz İbrahim'i bu sözüyle övüyor. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan dininden, milletinden yüz çeviren kimseyi sefih olmakla, akılsızlıkla, gerizekalılıkla İktiham ediyor kitabında. Diyor ki وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ İbrahime, اِبْرَاه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَ İbrahim'in milletinden sefih olandan, akılsız olandan, aklı kıt olandan, gerizekalı olandan başa kim yüz çevirir? İbrahim'in milletinden, sefihten başa kimse yüz çevirmez. İbrahim'i Allah Azze ve Celle haniflikle övüyor. İbrahim'in hanif olan dininden yüz çevirmeyi sefihlikle niteliyor. Ve Rabbimiz bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında "Sümme ohayna ileyke enittebi' millete İbrahim hanife." sonra sana "İbrahim'in hanif olan dinine uy diye vahyettik." diye bizlere İbrahim'in hanif olan dinine milletine uymamızı emrediyor. Öyleyse İbrahim'in milleti olan haniflik bizim için öğrenilmesi önemli olan bir şey. Diyor ki burada müellif rahimahullah. İbrahim'in milleti olan haniflik Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadeti dini ona halis kılarak sadece ona ibadet etmendir. İbadetleri sadece Allah azze ve Celle'ye yapmandır. Ondan başka hiç kimseye bu ibadetlerden bir pay vermemendir. Sadece Allah'a secde etmendir. Sadece Allah'a kıyama durmandır. Sadece Allah Allah'tan korkmandır. Sadece Allah'ı sevmendir. Sadece Allah'a tevekkül etmendir. Sadece Allah için kurban kesmendir. Sadece Allah'a adak adamandır. Sadece O'na rağbet etmen, O'ndan çekinmen, O'na karşı rahbet duyman. Yani her bir çeşidiyle ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye yapmandır. Ondan başka mahlukattan her kim olursa olsun. ister bir melek, ister bir nebi, ister bir salih olsun... Hiç kimseye bu ibadetten bir pay vermemendir. İşte Allah subhanehu ve Teala'nın bizlere uymamızı emrettiği İbrahim'in hanif olan milleti, hanif olan dini budur. İbrahim'in hanif olan milletini anlatırken şunu da söyledik. Rabbimiz Allah subhanehu ve Teala bizlere kitabında İbrahim'de uymamız gereken güzel örnekler olduğunu beyan ettikten sonra işte İbrahim'in bu dini, övülen bu milleti, bu yolunun ne olduğunu da beyan ediyor. Rabbimiz buyuruyor diyor ki: "Qad kānât l-kum ʾuswātun ḥasanatun fi İbrāhīm wa l Sizler için İbrahim ve onun yanında olanlarda güzel bir örnek vardır. Idqālū l-kawmihim innā burāʾū min kum. Hani onlar kavimlerine biz sizlerden beriiz demişti. Wa min ma taʿbudūn ʾamīn Ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden de beriiz demişler. Ve ketherna kum, sizi inkar ediyoruz. Sizi reddediyoruz, sizi kabul etmiyoruz demişler. Ve beda baynana ve baynakumul adavatu ebeden hatta tu'minu Siz bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar, bir tek olarak Allah'a ibadet edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık, ebedi bir kin ve nefret baş göstermiştir demişler. Rabbimiz diyor ki işte sizde sizin için İbrahim'de ve İbrahim'in yanındakilerde güzel bir örnek vardır. İbrahim'in milletini, İbrahim'in dinini, hanifliğin ne olduğunu öğrenmek, anlamak istersen ey sünni kardeşim, İbrahim aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'nin bize aktardığı bu sözlerine kulak vermeniz. Ne demişler onlar kavimlerine? Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz her şeyden beriyiz. Sizi inkar ediyor, reddediyoruz. Ve siz bir tek olarak Allah'a ibadet edinceye kadar, bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık, ebedi bir kim baş göstermiştir. İşte övülen, işte terk edinenin sefihlikle ittiham edildiği, işte uymamız, uymamız emredilen İbrahim'in Hanif olan milleti, Hanif olan dini budur. Burada müellif onu şöyle tabir etmiş, diyor ki Allah Azze ve Celle'ye tek başına ona ibadet etmendir. Dini O'na halis kılarak İhlaslı bir şekilde İbadetleri Sadece O'na yapmandır Dini bütün ibadetleri O'na halis kılarak Bu ibadetlerden hiç kimseye bir pay vermeden Hiç kimseye bu ibadetlerden bir pay vermeden Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmendir İşte İbrahim'in milleti olan haniflik bu burada. burada kalmıştık Sonra diyor ki müellif rahimahullah ve بذلك أمر الله جميع الناس. İşte Allah Subhanahu ve Teala bütün insanlara bunu emretti. Allah'ın insanlara emrettiği esas mesele buydu. İbrahim'in hanif olan dini sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmek ve onun dışında hiçbir şeye ibadet etmemek. Onun dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyi reddetmek. Allah bütün insanlara bunu emretti. وَخَلَقَهُمْ لَهَا Hatta Allah Subhanahu ve teala bütün insanları bunun için yarattı. İnsanların yaratılışındaki yegane amaç, yegane gaye Allah azze ve celle'nin muradı isteği halis bir şekilde kendisine ibadet edilmesi ve kendisinden başka ibadet edilen her bir şeyin reddedilmesidir. Allah bütün insanları bunun için yarattı. Allah bütün rasulleri de bunun için gönderdi. Ve laken ba'atna fi kulli ummetin rasulen an ya'budu Allaha ve ijtanibut Biz mutlaka her bir ümmette, her bir kavimde Allah'a ibadet edin. Sadece Allah'a ibadet edin ve tâğutlardan kaçının diye elçi gönderdik. Ve ma ersalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana Senden önce gönderdiğimiz her bir elçiye mutlaka şunu vahy Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona ibadet edin. Allah azze ve celle bütün elçileri, bütün peygamberleri bununla gönderdi. Allah azze ve celle bütün kitapları bunun için indirdi. Semavatı, arzı, yerleri, gökleri, bütün canlıları bunun için yarattı. Yani bizim var oluşumuzun esas meselesi Allah Allah Subhanahu ve Teala'yı işte bu ibadet meselesinde birlemek, sadece ona ibadet etmek, onun dışında ibadet edilen şeyleri reddetmek. Bu dünyada bizim bundan başka bir amacımız, gayemiz yok. Yeryüzü ve samalar bundan başka bir gaye için halk edilmediler. وَبِذَلِكَ اَمَرَ اللّٰهُ جَمِيعًا النَّاسِ Allah bütün insanlara bunu emretti. وَخَلَقَهُمْ لَهَا Ve onları bunun için yarattı. Keme قَالَ تَعَالَى Şu buyruğunda olduğu gibi. Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimesinde buyurduğu gibi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ bütün insanları ve cinleri bana ibadet etmeleri dışında başka bir gaye için yaratmadım. Onları yaratmamdaki yegane gaye tek amaç sadece bana ibadet etmeleridir. İnsanların ve cinlerin yaratılmasındaki tek maksat Allah subhanehu ve teala'ya ibadet etmeleridir. Bu ayeti kerimenin açık sarih delaletiyle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri Sadece bana ibadet etsinler diye yarattın. Bana ibadet etmek dışında başka bir maksatla yaratmadım. Öyleyse insanların biz insanların, cinlerin, bu alemin mahlukatının yaratılmasının yegane tek sebebi Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet edilmesidir. Sadece bu mu? Hayır değil. İbadeti ibadetin sadece ona edilmesi, ondan başka hiçbir şeye ibadet edilmemesidir. İşte Allah Subhanahu ve Teala bütün insanlara bunu emretti. Bizi de bunun için yarattı. "Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun." "Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu an yut'amun." Allah diyor ki ayetin devamında, onlardan bir rızık istiyor değiliz. Onlardan bizi doyurmalarını da istiyor değilim. Sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. "Fe iza 'arafta enna Allaha halakaka Allah subhanehu ve Teala'nın seni kendisine ibadet etmek için yarattığını eğer anladıysan, eğer öğrendiysen. Öğrendik mi? Bu ayetin sarı hidelaletiyle öğrendik. İman ediyorsak bu kitaba öğrendik. Bizim yaratılmamızın, nefes almamızın, bu gözlerimizi kırpmamızın, iki ayağımız üstünde durmamızın başka bir maksadı yok. Biz ibadet için yaratıldık. Rabbimize kulluk etmek için yaratıldık. Bu dünyada başka bir amacımız falan yok. Ölmeyecekmiş gibi dünya için Çalışmak için falan yaratılmadı Öyle diyorlar ya, Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için Yarın ölecekmiş gibi ahiret için Sonra bunu uyduranlar bu sözün ikinci kısmını Hiçbir zaman Tatbik etmiyor Biz hiçbir hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak için falan yaratılmadık. Sadece ibadet için yaratıldık Rabbimize kulluk etmek için yaratıldık Ona tapmak için yaratıldık Bu dünyada oluşumuzun Nefes alışımızın bundan başka bir gayesi yok Hele bir tasavvur edin Miraç gecesinde namaz bizlere farz kılındığı zaman ilk başta kaç vakit farz kılındı? 50, 50 vakit farz. Bunu hep tasdik ediyoruz değil mi? 50 vakit farz kılındı. Yani en az namaz 2 rekat olduğunu düşünün. 50 vakit günde insan 2 rekattan namaz kılsa ne kadar zamanda bir namaz kılması lazım? 10 dakikada. Bir. 15 dakikada bir. 20 dakikada bir. Yani Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bize emir buyurdu. Sadece namaz kulluğu, namaz ibadeti bize 50 vakit olarak farz kılındı. Yani şöyle olacaktı. Bizler her 20 dakikada bir, her 15 dakikada bir Rabbimizin önünde secde ediyor, kıyam ediyor, ruku ediyor. Onu tesbih ediyor, ona hamd ediyor, onu yüceltiyor olacaktık. Çünkü niye yaratılmamızın sebebi ne? Niye, neden yaratıldık? İbadet etmek için. Başka bir şey için değil. Bu ayetin delaleti böyle. Tercümede ortaya çıkmıyor bu ama. Ayetin delaleti böyle. Başka bir şey için değil. Başka bir sebepten dolayı değil. Başka bir maksat için değil sadece bana ibadet etsinler diye Allah onları yarattı. Bizleri, bizleri insanları ve cinleri. Bizler ibadet için yaratıldık. Başka bir bu dünyada bir maksadımız yok. Rabbimize kulluk etmek için yaratıldık. Onu yüceltmek için, tesbih etmek için onu övmek için, hamd etmek için emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak için. Bu dünyada başka bir gayemiz yok. Bu dünya bizim gerçek hayatımız değil. Yaşam alanımız değil. Bizim gerçek hayatımız, gerçek yaşamımız, ahiret yaşamı. Bu dünyada biz buraya yaşamak için gelmedik. Gerçek yaşamımız ahiret yaşamı. Ayet kelimede kerimede buyuruyor, diyor ki, Vociye yawma idin bi cehennem, yawma idin yetedekkarul insani wa anna O gün cehennem getirilir, cehennem getirilir ve insan o gün hatırlar. Halbuki bu hatırlamanın ona bir faydası yok. Der ki. Ya leyteni kaddemtü li hayati. Değil mi hocam? Ya leyteni kaddemtü li hayati. Keşke bu hayatım için, keşke yaşamım için hazırlık yapmış olsaydım. Neyim için diyor? Yaşamım için. Hayatım için. Bahsettiği hayat yaşam neresi? Ahiret hayat. Gerçek yaşamımız, hayatımız ahiret hayatı, ahiret yaşamı. Bu dünyadaki hayatımız gerçek hayatımız değil. Burada sadece... Hangimiz Rabbimize ibadet edecek, hangimiz bu ibadetten yüz çevirecek diye imtihan etmek için gönderildik. Bu hayat bizim gerçek hayatımız değil. Bu hayattaki yaşananlar gerçek yaşananlar değil. Bu dünyadaki dengeler gerçek dengeler değil. Burada kimimiz fakiriz, kimimiz zenginiz, kimimiz bela musibet içerisinde, kimimiz sağlıklı sıhhat içerisindeyiz. Bunların her birisi bizlerin denenmesi, sınanması için. Buradaki dengeler gerçek dengeler... Değil. Gerçekte kurtulacak olan, gerçekte mutlu olacak olan kimdir? Ahirette kurtulacak olan. Ve manzuhiha anin-nari ve udkhilal cennete faqad Kim ateşten kurtulur da cennete giderse işte gerçekte gerçekte kurtulacak olanlar onlardır. Bu dünyadaki kalma süreniz çok kısa. İyi ihtimalle ortalamaya göre 60 sene. Ahiret yaşamı, gerçek hayat, ahiret hayatı ne kadar? Sonsuz. sonsuz bir yaşam. Hadi bir mukayese edelim. 60 sene sonsuz hayatın yanında ne eder? Hiç. Hiçbir şey. İyi iyi 60 sene. Bu 60 senede yaşayacağımız, kazanacağımız en iyi imkanları düşünün. Sahip olabileceğimiz en iyi imkanları. Hani çalışsak, çabalasak, kendimizi parçalasak, elde edeceğimiz şey ne? Bu 60 senenin sonunda? Hiçbir. 35 daire alan iyi bu iyi durumdadır yani. Yersin Subhanallah. Yersin yani kardeşlerim biz bu dünyaya Rabbimize ibadet için geldik. Burası bizim gerçek yaşam alanımız değil. Gerçek hayatımız değil. Burası imtihan hayatımız, deneme hayatımız. Gerçek hayatımız, gerçek yaşamımız ahiret hayat. Gerçek kurtuluş, gerçek kaybediş ahirette olan kurtuluşu, ahirette olan kaybediş olacak. Biz bu dünyaya sadece ibadet için geldik. Rabbimize tapmak için geldik. Onu yüceltmek için, onu tesbih etmek için geldik. Diyor ki müellif rahimahullah. فَاِذَا عَرَفْتَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ Allah Subhanahu ve teala'nın seni kendisine ibadet etmek için yarattığını anladıysan. Bunu öğrendiysen. فَعْلَمْ Şunu da bil ki. اَنَّ الْعِبَادَةَ la تُسَمَّى ibadeten İbadet, ibadet diye isimlendirilmez. İbadet ibadet adını alamaz. İbadet ibadet olamaz. Ne olmadıkça illa ma'at tevhid tevhid olmadıkça. İçinde eğer tevhid yoksa Allah Subhanahu ve Teala birlenilmiyorsa tevhid olmayan ibadet ibadet olmaz. Tevhid olmayan ibadet ibadet değildir. İbadet diye isimlendirilmez. Diyor ki kema en-salata La تُسَمَّى salaten illa مَعَتْ تَحَارَا Nasıl ki namaz, abdest olmadığı zaman namaz olmazsa, nasıl ki namaz, abdestsiz olunduğu zaman namaz diye adlandırılmaz, geçerli olmaz, sahih kabul olmazsa, öyle değil mi? Bir kimse kıbleye dönse, Allah-u Ekber dese, ellerini bağlasa, huşulu bir şekilde, Rabbine namaz kılsa, secde etse, bütün bu yaptıklarını abdestsiz olarak yapsa, abdest almamış. Bu kıldığı namaz olur mu? Olmaz. Bu kıldığı namazı makbul olur mu? Hayır olmaz. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, nasıl ki abdest olmadan namaz olmazsa, abdest olmadan namaz, namaz sayılmazsa, tevhid olmadan da ibadet, ibadet sayılmaz. Sen gece gündüz Rabbine ibadet edersin, Allah Subhanahu ve teala'yı taparsın, ona kulluğunu gösterirsin, Namaz kılar, oruç tutar, tasadduk edersin, ama eğer tevhid yok ise, Rabbini bu ibadette birlemiyor isen, bu ibadet ibadet olmaz. Diyor ki, fayda daxal şirku fil ibadeti, eğer şirk ibadete girerse, ibadete şirk karışır, şirk bulaşırsa, fesedet, bu ibadet bozulur. Şirk eğer karışırsa ibadete ibadet bozulur. Ne gibi? Kel hadeti ıda daxalif it tahara abdestliyken abdesti bozan şeylerden birini yaptığımız zaman abdestimiz nasıl bozulursa ibadetteken de eğer ibadetin içinde şirk karışırsa bu ibadet bozulur ve hiç ve sahibine hiçbir fayda vermez. İnsan abdest alsa sonradan abdesti bozan şeylerden bildiklerinizden birini yapsa bu kimse hala abdestli sayılır mı? Bu abdestiyle namaz kılarsa bu namazı sayılır mı? Hayır mı? Abdestli bozulmuş olur. İşte diyor şey müellif ibadet de bunun gibidir. Bu ibadetin içerisinde eğer şirk karışırsa, eğer şirk bulaşırsa bu ibadet bozulur. Aynı abdestin bozulduğu gibi. Sonra diyor ki فَاِذَا عَرَفْتَ اَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ اَفْسَدَهَا Eğer öğrendiysen, anladıysan şirkin ibadete bulaştığı zaman ibadete karıştığı zaman onu bozacağını şirkin ibadete bulaştığı zaman ibadete karıştığı zaman onu onu bozacağını öğrendiysen ve ahbatal amel ve amelleri yapılan ibadetleri boşa çıkaracağını öğrendiysen ve sara sahibuhu minel halidine finnar sahibinin de cehennemde ebedi olarak kalacağını öğrendiysen Diyor ki yani şirk nedir bir o ibadete bulaştığı zaman bir o ibadeti bozar. Bu ibadetten bir fayda vermez. Sonra sadece bu ibadeti bozmayla kalsa iyi abdest aldı mı değil mi abdestten sonra abdestimiz bozulduğu zaman sadece bu abdestimizi bozar. Ama diyor ki burada müellif eğer şunu anladıysan bak şirk bulaştığı takdirde bu ibadetin if ifsad olur. Sonra yaptığın diğer bütün salih amellerin boşa gider. Aman ya Rabbi. Sadece bu ibadet bozulsa yani mesele kolay. Bütün amellerin boşa gider. Yaptığın bütün salih amellerin, kıldığın bütün namazların, tuttuğun bütün oruçların, yaptığın bütün hayır hasenatın, iyiliklerin, anne babana iyi davranman, akrabana iyi davranman, fakir fukarayı gözetmen, yaptığın bütün bu ameller boşa gider. Ya subhanallah. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala diyor ki kitabında, şöyle düşünmeyin ya. Yani şirk koşan kimsenin ne am? Adam müşrikin ne ameli olur ki zaten boşalsın. Müşrikin boşa gidecek amelleri var. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Neb Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında bizleri tehdit ederek diyor ki: "Velakad uhiye ileyke ve ilallezine min kablike. Sana da senden öncekilere de şöyle vahiy olundu. "Le in eşrekte le yahbatanna amaluk." Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Kime söylüyor Allah bunu? Hitap ona. Diyor ki bak sana da böyle vahyediyoruz. Senden öncekilere de böyle ettik Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. وَوَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve kaybetmişlerden zarara ziyana uğramışlardan olursun. Şirk koşan kimsenin bütün amelleri boşa gider. Yaptığı hiçbir amelinin hayrını faydasını göremez Allah katında. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer şirk koşar iseler, şirk koşarlarsa yaptıkları bütün ameller, bütün iyilikler boşa gider. Korkutucu değil mi? İnsan dehşete düşmesi lazım değil mi? Yaptığımız bütün ameller ki amel yapmadaki hırsımız, gayretimiz, ortaya koyduğumuz ameller ortada zaten. Yaptığımız bütün ameller boşa gider. Allah diyor ki Azze vecel. Ve قدمنا ma amilu min amelin. Onların yap yaptıkları bütün amelleri alır ortaya getiririz. Fecealnahu habaen menthura. Onlar hiçbir işe yaramaz, bomboş. Böyle toz dumanı çevirir. Hiçbir faydası kıymeti olmaz. Yani eğer şirkin ameli bozacağını, sonra yapılan bütün amelleri boşa çıkaracağını öğrendiysen, öğrendik mi şimdi? Evet, Rabbimizin apaçık buyruklarıyla öğrendik şirk koşan kimsenin yaptığı bütün salih ameller boşa gider hiçbir faydası olmaz sonra ve sara sahibuhu minel halidine finnar sonra şirk koşan kimse şirkin sahibi bu işi işleyen de ebedi olarak cehennemde kalır ebedi olarak sonsuz belirli bir mühlet yok Yüz sene, bin sene, yüz bin sene, bir milyon sene falan değil. Bu rakamlar böyle söylediği zaman insan belki diyor ki değil mi yüz sene, bin sene, yüz bin sene. Sonsuz. Immigi, bir sene. Bir sene. İnne Allahe la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru mâdûne zâlike limen yaşa. Zira Allah Subhanahu ve Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şirk koşan kimsenin bağışlanma, affedilme gibi bir ihtimali yoktur. Allah şirkin dışındaki günahları dilediği kimseden affedebilir. Şirkin dışındaki günahları Allah affetmediği, affetmeyi dilemediği kimseler ise adam şirk dışında günahlar işlemiş ve bu günahlardan tövbe etmeden ölmüş. Allah bunları affedebilir. Diyelim affetmedi. bilir. Allah'ın meşiyeti altında bizim inancımıza, Ehli Sünnet itikadına göre. Allah dile, Allah Allah bunları affetmeyi dilemedi diyelim. Bir kimse eğer müşrik olarak şirk ile Allah'a kavuşmamışsa, tevhid ile Allah'a kavuşmuşsa, şirkin dışındaki hiçbir günah bu kimseyi cehennemde ebedi olarak bırakmayacaktır. ehli sünnet vel cemaatin akidesin icmai. Zina eden, hırsızlık yapan, içki içen, adam öldüren, bildiğiniz, bilmediğiniz bütün büyük günahları işleyen kimse şirk koşmadan ölürse Allah onu bu günahlardan affedebilir, bu günahlara ondan affedebilir. Affetmese bu günahlar sebebiyle bu kimse katiyen cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Ancak şirk Allah diyor ki Allah şirk koşmasını kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki günahları affedebilir. Asla affetmeyince ne olacak şirk koşan kimse? Ebediyen cehennemde kalacak. İnnehu men yuşrik billahi fekad harramallahu aleyhi cenne kim Allah'a şirk koşarsa şirk koşarsa Allah o kimseye cennete gitmeyi haram eder. Cennet, bu adamın cennete gitmesi artık haram. Allah bunu kat'iyen men etmiş. وَمَعْوَاهُ النَّارِ Onun varacağı yer ateştir. وَمَا لِذْ ظَالِم۪ينَ مِنْ ansar. Zalimlerin, müşriklerin de bir yardımcısı, bir kurtarıcısı yoktur. Şimdi diyor ya şer, eğer müellif diyor ya, eğer şirkin bir ibadete bulaştığı zaman o ibadeti bozacağını öğrendiysen, öğrendik mi? Evet öğrendik. Sonra bütün amelleri boşa çıkaracağını öğrendiysen. Öğrendik mi? Evet. Bütün amelleri boşa çıkar. Ve sahibinin cehennemde ebedi bırakacağını öğren öğrendiysek. Öğrendik mi? Evet. Müşrik cehennemde ebedi olarak kalacaktır. Allah subhanahu ve teala'nın şirk koşan müşriği affetme gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Rabbimizin kendi beyanıyla. Eğer bunları öğrendiysen اَرَفْتَ اَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْكَ Üzerine düşen en önemli vazifenin şu olduğunu da öğrenmişsindir. Eğer şirkin amelimizi bozacağını, bütün amellerimizi boşa çıkaracağını, bize ebediyen cehenneme sokacağını öğrendiysek, üzerimize düşen en önemli vazife, مَعْرِفَتُ ذَلِكُ Bu şirkin ne olduğunu öğrenmek olmalı. Aslında üzerimize düşen önemli vazife ne? Bundan kaçınmak, bundan uzak durmak. Ama bundan uzak durabilmenin ilk şartı nedir? Onun ne olduğunu bilmek, ne olduğunu anlamak. İnsan ne olduğunu anlamazsa, ne olduğunu bilmezse şirkten uzak duramaz. Diyor ki şey öyleyse اَرَفْتَ اَنَّ اَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَا عَرِفَةُ Üzerine düşen en önemli şeyin bunun ne olduğunun hakikatini öğrenmek olduğunu anlamışsındır. Birinci derste dedik. Öyleyse bizim için en büyük tehlike nedir bu dünyada? Yapabileceğimiz en büyük hata İşleyebileceğimiz en büyük günah nedir? Allah'a şirk koşmak. Bizim için ak akıbetimizde, gerçek yaşamımızda bizim için en korkulacak şey nedir? Allah'a şirk koşmuş olarak kavuşmak. Zira bunun affedilme ihtimali yok. Bu şekilde Allah'a kavuşanın cehennemden çıkma ihtimali yok. Öyleyse bizim için en en zaruri şey, en tehlikeli şey bu şirk'tir. En tehlikeli şey bu şirk ise, en zaruri şey bu şirkten kaçınmaktır. Bu şirkten kaçınmak için en zaruri olan şey de bunun ne olduğunu öğrenmektir. İşte bu Risale'yi bunun için okuyoruz. Bu mukaddime'yi bunun için yaptık. Yani şirkin ne olduğunu öğrenmek için dikkatini iyi toparla. Çünkü öğrenme sadedinde olduğumuz bu mesele senin bilgisine en çok muhtaç olduğun şey. Biz ne için yaratıldık? İbadet için yaratıldık. Rabbimizi tevhid etmek için yaratıldık. Tevhidini öğrenmek için önce onun zıttı bilmeli. Zıttı nedir onun? İşte bu şirk. Şirki öğrenmek için de diyor şey Rah Müellif Rahimeullah. Dört tane kaide söyleyecek. Bunları iyi kulağını aç dinle. Bunları iyi öğren. Zira senin için bilinmesi, öğrenilmesi en zaruri en lazım olan bilgiler işte bu şu birkaç sayfadaki yapraktaki bilgilerdir. Arafta enne ehemme mâ aleyke mâ arifetü Senin hakkında en önemli şeyin bunun ne olduğunu bilmek olduğunu anlamışsındır. L'alla en yihallisaka min hadi şebeke. Umulur ki eğer sen öğrenirsen, umulur ki Allah seni işte bu ağdan, bu bataklıktan belki kurtarır. Ama ama bu bataklıktan, bu şirk ağından kurtulmak için zaruri olan birinci mesele nedir? Bunun ne olduğunun öğrenilmesi. Mesele şaka değil kardeşlerim, oyun değil. Çok ciddi bir mesele geçimimizi sağlamak, kiramızı ödemek, faturalarımızı yatırmak, borsanın ip çıkması falan böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bizim gerçek yaşamımızda, gerçek hayatımızda, ahiret hayatında sonsuz bir sonsuz bir saadetle mutluluğa kavuşmamızın veya sonsuz bir bedbahlâ hüsrana uğramamızın önündeki en temel meseleden bahsediyorum. Bunun ne olduğunun bilinmesi bizim için her türlü bilginin önündedir. Çünkü bu bizim için en tehlikeli şey. Eğer bunu öğrenirsek umulur ki Allah subhanehu ve teala bizi bu ağdan bu bataktan kurtarır. وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى فِيهِ İşte bu bataklık, bu ağ Allah subhanehu ve teala'nın kendisi hakkında şöyle buyurduğu şirk bataklığıdır. Şirk ağır. Allah ne buyuruyor? Demin okudum ayet. Burada da cikrediyorum öyle. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓا Bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlayabilir. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Kimin için geçerli bu ayet-i kerime? Yani tövbe etmeden ölen kimseler için geçerli. Yoksa şöyle düşünmeyin. Eğer Allah'a şirk koşan kimse, bu dünyada müşrik olan kimse tövbe ederse bu bağışlanabilir. Burada söz konusu edilen bağışlanmama bu şirkten tövbe etmeden ölen kimseler içindir. Yoksa tövbe ederek ölen kimse için bağışlanmaz diye bir günah yok. Bütün günahları Allah subhanahu aleyhi ve affeder bağışlar. Tövbe eden kimse için. Bu ayette söz konusu edilen mesele tövbe etmeden ölenler için. Allah tövbe etmeden ölen kimse eğer şirk koşarak ölmüşse onu bağışlamaz. Onun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar. Dilediği kimseden bağışlar. Bir de neyi? Şirk dışındaki bütün günahları. Aklınıza getirebileceğiniz bütün kötü günahlar. Sizi iğrendiren, tiksindiren, tüylerinizi diken diken eden günahlar var değil mi? Duyuyoruz. Televizyonlarda duyuyoruz. İnsanlar ne büyük cürünler işliyorlar. Ne kadar büyük günahlar işliyorlar. Adamlar öldürüyorlar, insanlar tecavüz ediyorlar. Çocukları öldürüyorlar, gömüyorlar. Kul hakkıda. Hakkı ne kadar büyük günahlar işleniyor. Bu günahlar tüylerimizi diken diken ediyor. Bu günahların her birisi kardeşlerim şirkin ötesinde şirkin altında şirkten daha hafif günahlardır. Ve bunların hepsi Allah Subhanahu ve teala'nın meşiyeti altındadır. Bu anlattıklarımı iyi dinleyin. Allah'ın dilemesi altındadırlar. Hiç kimse Müslüman olmakla beraber adam öldürdüğü için cehennemde ebedi kalmaz. Zina ettiği için, içki içtiği için, faiz yediği için bu günahlar ve bunlar dışındaki daha iğrenç ve tüyleri diken diken eden o günahlar tebebiyle cehennemde ebedi kalmaz bütün bunları şu için söylemiyorum ha bu günahlara karşı cüretli olalım cesaretli olalım ya bunlar küçük şeyler mi? hayır bunlar çok büyük günahlar bunu şunun için söylüyorum sadedinde olduğumuz mesele şirk var ya bunlarla falan kıyaslanmayacak kadar büyük tehlikeli bir şey zira o günahlar kimseyi kafir yapmaz bizim yine itikadımıza göre ehli sünnet vel cemaat akidesine göre büyük günahlar kişi onları helal kabul etmedikçe onu İslam milletinden dininden çıkartmaz ama şirk, şirk koşan kimse ibadet ehli olsun, ahlak ehli olsun, hayır hasenat sahibi olsun, sabah akşam Allah'a zikretsin, ibadetle taatla meşgul olsun, fakir fukaraya, insanlara faydalı birisi olsun. Bunların hiçbir kıymeti harbisi yoktur Allah indinde. Çünkü işlediği cürüm, yaptığı bu, bu bu kötü amel, yediği bu halt var ya Allah indinde en büyük günü. Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken diyor ki Ya bu neyye la tuşrik billah Ey oğul Sakın ha Rabbine şirk koşma İnneş şirke le zulmun azim Şüphesiz şirk en büyük zulümdür Şüphesiz şirk en büyük zulümdür Neden en büyük zulüm şirk? Zira bizim üzerimizde Bizi yaratan Rabbimiz Allah Subhanahu ve taala'nın hakkı vardır Onun diğer kullarının hakları olduğu gibi Üzerimizde kul hakkı var ya Kulların hakkı var ya Onlardan öte, onlardan önce üzerimizde kimin hakkı var? Allah'ın, Rabbimizin hakkı var. Bizleri yaratan Rabbimizin hakkı var. Rabbimiz bizleri yarattı, annemizin karnında bizleri yarattı. Orada bizlere hayat verdi, rızık verdi. Sonra annemizin karnından çıktık, annemizin göğsüne yine bizler için rızık verdi. Annemizin, babamızın göğsüne bizlerin muhabbetini, sevgisini koydu. Bu muhabbet sevgi olmasa... Şimdi bebekleri olanlar bilirler. Bu bebeklere kim sabreder, kim tahammül eder? Bunların eziyetine, sıkıntısına? Onların gözüne bu muhabbeti kim koydu? Rabbimiz Allah koydu. Yani bizleri nimetleriyle terbiye etti, yaşattı, büyüttü. Bizler üzerinde hakkı var. Nedir Rabbimizin bizler üzerindeki hakkı? Muaz hadisini duydunuz değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Muazif ki Ey Muaz Allah'ın kulları ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ne kadar ilginç değil mi? Allah'ın kullar üzerindeki hakkını anladık. Bir de diyor kulların Allah üzerindeki hakkı. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Muazzeh diyor ki Allah, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ona ortak etmeden sadece ona ibadet etmeleridir. Hiçbir şeyi ortak etmeden sadece ona tapmalarıdır kulların Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak etmeyenlere azap etmemesidir. onları cennete koyması şimdi bizim üzerimizdeki en büyük hak sahibi kim o zaman Allah Rabbimiz Allah Allah, subhanahu anh, Allah Azze ve Celle üzerimizdeki en büyük hak hiç şüphesiz bu en büyük hak sahibinin hakkı Allah'ın hakkı o zaman üzerimizdeki en büyük hak sahibi Allah'sa üzerimizdeki en büyük hak bu en büyük hak sahibinin hakkı ise en büyük haksızlık ne olur? Onun hakkını yerine getirmemek olur. Onun hakkına riayetsizlik olur. İşte en büyük haksızlık bu dünyada işlenebilecek en büyük gürüm, en büyük günah bu olur. İşte bu da şirk. Allah Subhanahu ve Teala kendisine şirk koşulmasını affetmesin. Çok tekrar ediyoruz. Bunları daha çok tekrar edeceğiz. Böyle kafalarınıza yerleşsin diye, gö göğüslerinize, yüreklerinize yerleşsin diye. Bu ayetleri Rabbimizin bu sözlerini Hatırlıyorsunuz, kulağınızda çınlasın diye. İnna Allaha la yaghfiru an yushrak bihi, aman ya Rabbi. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki günahlar, yani bu diğer bildiğimiz bütün günahlar hepsi bunun dışındaki günahlar. Bunun düğünündeki bunun altındaki günahlar. Onları dilediği kimseden affedebilir. Diyelim affetmedi, affetmese bile bu günahlar cehennemde ebedi bıraktıracak günahlar değildirler. Ancak şirk böyle değil. O zaman diyor Şeyh Rahimallah, toparlıyorum. Eğer şirkin ibadete karıştığı zaman ibadeti bozacağını, o ibadeti boşa çıkaracağını, sahibini cehennemde ebedi bırakacağını öğrendiysen, anladıysan üzerine düşen en önemli vazifenin bu şirkin ne olduğunu öğrenmek olduğunu da anlamışsındır. İşte bu şirk Allah subhanehu ve teala'nın hakkında böyle buyurduğu, kendisini asla affetmeyeceğini buyurduğu en büyük günahtır. Bunu öğrenirsen ondan kaçınmak, ondan kurtulmak için atılması gereken ilk adımı, en sağlıklı adımı atmış olur. Peki bu şirkin ne olduğunu öğrenilmesi ne ile olacak? Diyor ki Şeyhüllahü Allah, ve deri bu şirkin ne olduğunu öğrenmen de şöyle olacak. Bir maaşifeti dört kavaide, şu dört kaideyi, şu dört meseleyi, şu dört prensibi öğrenmek ile olacak. Eğer şu dört meseleyi öğrenirsen, bu, bu Risale'de zikredeceğimiz bu dört prensibi, dört kaideyi anlar, fehmeder, idrak edersen işte o zaman inşallah şirkin ne olduğunu anlamış olursun. Peki bu dört kaideyi, dört prensip nereden çıktı bunlar? Diyor ki şey, Allahu taala fi Allah subhanahu ve taala'nın kitabında zikrettiği bu dört prensibi eğer anlarsan. Yani bu kuralları bu burada zikredeceğimiz bu prensipleri, bu meseleleri kendi cebimizden söylüyor değiliz. Akli delillerle, aklımızla, laboratuvar ortamında test ederek bulmadık. Nereden söylüyoruz bunları diyor şey müellif? Allah. Allah bunları kitabında zikretti. Bu dört tane meseleyi Allah kitabında zikretti. Zira her bir meselede inşallah göreceksiniz. Müellif rahimahullah bu her meselenin kitaptan delilleriyle zikredecek. İşte bu şirkin, bu kadar tehlikeli olan bu şirkin ne olduğunu öğrenilmesi, inşallah bu dört meselenin anlaşılmasıyla, öğrenilmesiyle çok kolay olacak, çok rahat olacak. Bu gerçekten de, hakikaten de şeyhin söylediği gibi, müellifin söylediği gibi. Bu dört kaide, dört prensip, şirkin ne olduğunun anlaşılmasında, müşriklerin itikatlarının ne olduğunun anlaşılmasında, acaba onlar nasıl bir amel yaptılar? Acaba onlar ne söylediler? Onlar neye inandılar da müşrik oldular? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşan o müşriklerden bahsediyor. İsimlerini duyduğumuz, bildiğimiz Oy Ebu Cehil, Ebu Leheb onlardan bahsediyor. Acaba onlar... Nasıl bir amel, nasıl bir itikat içinde idiler de onlar müşrik oldular. Cehenneme gireyip ebedi olarak kalacaklar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. Aynı şehirde ve Mekke'de aynı şehirde mutlu mesut beraber kardeş huzur içinde yaşarlarken ne oldu da insanlar baba oğuldan, kardeş kardeşten ayrıldı. Karı kocadan ayrıldı. Evler ikiye bölündü. İnsanlar kardeşken düşman oldular. Ne oldu? ne oldu da nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yurtlarından çıkarıldılar sonra onlarla savaştılar onların kanlarını döktüler onların mallarını aldılar onların ırzlarını namuslarını helal ettiler kendilerine bu adamlar ne yaptılar bu bütün bunlar oldu. işte bütün bunların anlaşılması öğrenilmesi inşallah bu dört prensibin anlaşılmasıyla olacak gerçekten de müellifin söylediği gibi hakikatten de böyle bu dört mesele dört prensip inşallah Öncelikli olarak şirkin öğrenilmesinde Bir kilometre taşıdır Bir dönüm noktasıdır Şirkin ne olduğunun doğru öğrenilmesinde Sonra Şirkin ne olduğu öğrenilince Doğru anlaşılınca Başka neyin öğrenilmesinde bir kilometre taşı olacak Tevhidin ne olduğunun Öğrenilmesinde bir kilometre taşı olacak Çünkü ne dedik her şey Aksiyle bilinecek Karanlık Karanlığı bilmek lazım ki değil mi Aydınlığın ne olduğu bilinsin Değil mi Karanlık bilinecek ki aydınlık bilinsin. Kötü bilinecek ki güzelin ne olduğu anlaşılabilsin. İşte tevhid de böyle. Öyleyse kardeşlerim, bizim yaratılış sebebimiz olan tevhidin, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'yı tevhid etmenin, birlemenin ne olduğunu öğrenme sadedinde, bunun ne olduğunu anlama, idrak etme, fehmetme sadedinde öğreneceğimiz temel meselelerden bir tanesi bunun, bunun zıttı olan şirkin ne olduğunu öğrenmektir. Şirkin ne olduğunu öğrenmeli ki ona düşmeyin. Şirkin ne olduğunu bilmek lazım ki onda vuku bulmayalım. Farkında olmadan amellerimizden, sözlerimizden, itikadımızdan şirk sadır olmasın. Huzeyfer radiyallahu anh'ın söylediği gibi birinci, birinci derste söyledik. Ne diyor Huzeyfer radiyallahu anh? İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hayrı sorarlardı. Ben de hep şerri sorardım. Neden? Başıma gelmesinden korktuğum için. Eğer şerri sorar öğrenirsem onun ne olduğunu anlarsam ondan kaçınabilirim diye. İşte bu baptan bu sadetten bu baptan şirkin ne olduğunun öğrenilmesi meselesinde inşallah. Allah'ın kitabından seçtiği bu dört tane kaideyi kuralı anladıktan sonra öğrendikten sonra Önce şirkin ne olduğunu öğreneceğiz. Arkasından onun zıttı olan tevhidin ne olduğunu öğrenmek için öğrenme yolunda büyük bir adım atmış, büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. el kaidatul ula Birinci kaide, birinci prensip şudur. Birinci kaideye başlamıyor. Burada, burada tevakkuf edelim. Burada tevakkuf edelim, duralım. Önümüzdeki ders inşallah birinci kayıt anlatalım. Hem daha uzun vaktimiz kalsın, uzun uzun anlatalım. Hem de sizler de biraz böyle Merak. merakla bekleyin inşallah. Allah Subhanahu ve teala bizleri tevhidi öğrenen, anlayan, tahkik eden kulları arasına ilhak etsin. bizleri Bizim için bu en tehlikeli olan bu şirkten uzak durmayı bizlere nasip eylesin bizleri zürriyetimizi ailemizi çocuklarımızı bu şirkten muhafaza buyursun. Bundan korunmanın yegene yolu birinci adımı bunu öğrenmektir kardeşler. Bunu biz inşallah kendimiz öğrenelim sonra evlerde eşlerimize çocuklarımıza telkin edelim. Evlerimizde eğer yaşlı insanlar varsa birçoğumuzun evinde var. Namaz da kılıyorlar, Kur'an da okuyorlar ama maalesef bu meseleleri kavramamışlar, vehmetmemişler. Onlara da telkin edelim. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala. ve teala Ayaklarımıza sebat versin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke <Sessizlik> ve etubiyleh.